Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna al-Furqana wa innahu lahu al-hadi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ve bari kala ve sallallahu assolun kumir hangi kumirciyel ve sallallahu ve deva kankuslu Arkadaşlar kablılardan duranlar, içeklere doğru şöyle ulaşalım arkalar sivştir kablolar biraz açık kalsın da yer olan her arkalarda varmı yer var evet. evet. O zaman kapıda sıksanlar, yukarıdan gelenleri yukarı, yukarı gönderin. Allah belirliğinizi artırsın. <Gülüyor> Şimdi, evvela, gerçeğinizin başında ifade etmek istediğimiz husus. arkadaşlar da dinlemişler. Noel köşesinde yaptığımız sohbette <gülüyor> çok büyük bir şaka oldu. Ama insanlar diyelimiz bunu yarı sokağa toplasa bu kadar eder ama piyadi kaç eder. Kusur Allah. Bu kadar bu sofrayı bu derecede partiler var, başkan var. Bir var. <gülüyor> Tabii internetten çok dinleyen oldu. Yüzde bin kişi girmiş. fakat tabi, tabi bu üçden beşden onların çarpıldığı için toplanıp dinliyorlar. Ekseryatik halinde. Milyonlara ulaşıyor. Radyo uydu var. Radyo var. Bu da milyonlara ulaşıyor. Elhamdülillah baya bir insana Allah'a şarkıya tebbi ulaşıyor derim. kardeşler de dinlemişler bazı duyurularda bulunduğu için Bursa'da da bu hususta duyurularda bulmamı talep edecek. Baştan söyleyelim onu, ondan sonra dersimizde başlayalım. Bizim Ehl-i Sünnet yaptığımız reddiyeler ve bu meselede biraz tekrar kalmamız diğer Röntü Efebirleri cebahterine burada bir haline geldik. Bundan dolayı. <gülüyor> Şimdi bizi susturamıyorlar. Doğru, ya bu nihafro beni ya doğrusu öyle ya sürdür de. Ester gibi hani haç şeytan mı yapmaz? Bir de bir şey sorunuyor. Şu kişi nasıl? doğruyu söylemek zorunda kalıyoruz. Bu kitap nasıl? Doğruyu söylemek ne kadar kalıyoruz? E bir kitabın içerisinde Hristiyanlar da şehit olup diye varken e bir şimdi bu kitap çok doğrudur nasıl iyice? Böyle durumlar olunca bazı tabi odaklar Türkiye'de bizim bu çok arttığını e, tabi 50 milyon 40-50 milyonun dinlediği üç kere tekrarlandıydı. Yani üçüncüye çıkıldı. Her şimdilerden izin aldı. Fayda olacak gördü. Fayda da oldu. Bilmiyorum, sizin gözünüzün ne? Fayda oldu. İç defanda, Müslüman'a kısımlarımızda, evi sünnet adına Efendim, bir camiramız adına. Belki bundan çok rahatsız olanlar oldu. Bundan dolayı, bize bazı her şimdiler gönderdiler bazı camyalar gözde sahip değil, ne sahip ne sahip, bunlar bu dediğim o yerde, şunu şunu şunu da söyleme, şu kişinin aklında yazma, bu kişinin aklında yazma, şuna iyi bir başlara çıkarma, bize böyle teklifler getirir. de dedi ki, o zaman teklifler alacağız, toplam alıp, hatta kalıcılar da istiyorlar, birkaç çocuk da diyor, o kişilerle bizim aramızda görüşlerde karakter olsunlar, kim yanlışsa yanlışı güzelsin, yanlışı güzeltmeyip de köşesinde yazıyorlar, konuşma yapıyor, milleti saftırıyor olmazsa biz bunu milletle durmak zorunda kalacağız. Birkaç ay böyle anlaştık. Bize dinler ki tamam birkaç ay içinde biz de hocalarımıza toplayalım bakalım deriz. oradan gelen, gelen yetkili. <Gülüyor> Fakat aylar geçti o zaman, bu bir sene denerler. De, de, de. Aylar geçti, ne cevap veriyorlar, ne geliyorlar, ne gidiyorlar. Ben de dedim ki, bu böyle olmaz. Halk bize soruyor, biz de yapmak zorunda kalacağız? Bu sefer de diyorlar ki, biz bir çoğu temadiler, bir de damar çekmez, bir de çıkar, onu geçirmeyi, o seninle görüşmek istemiyor, ödün görüşmek istemiyor. Ne yapacağız? Burada burada yeni sünnetin fari fetva var, yanlış var. O zaman da bildiler ki, isken bu işi bıraktır, doğrulara gidiyor. Sen dediler, cehennet, cehennet öyle millet uyut <gülüyor> dediler bana o demek yani öyle gebeliler ee, de bazı asiyahlar ne karıştırıyorsun bu işleri dediler bir de gayet Efendim şeyi bu 50 dışı gördükler sahipleri, şeytanların postlarıdır bunların camdeleni aldık buyurdular biz onun üzerinde bu işleri siz de bunun. Kısmen şahinsiniz. Bir bölümde şahit oluyorsunuz. Burada da geliyorum, etkiyi yapıyorum, yazmadan mı arttın? Bunun üzerine Dikkatli dileyim oradan. Bunun üzerine dediler ki Efendim, Koca Efendi Ya seni bulacaklar Ya da karşı taraftan birini bulacaklar, seni üstüne atacaklar İki şıkkın biri Duruyorsan bul, dur, durmuyorsan Şimdi bizi işte bulursana Hakan bir de işte oradaki arkadaşı dediler İlla sefendi vardı o zaman o da dedi ki biz zaten durmaya açtık dedik yani de şeyi verdik siz düşünün dedik <gülüyor> Halbuki onun yaptığı var ki bizim biz bir şey gördüğümüzü yok Hakan Başkan duruma böyle gitti gitti gitti, gitti. o zaman bu devletin keseleler çıktı burada bütün Türkiye'nin sallandı <gülüyor> evet. şimdi bir ortaya Bari diye diyorlar ki bu adamı bu sar bunu kahraman yapar. Öyle şeyler. Sohbet hakkımız var. Ben zaten Fakircete de bu hafta dedi ki Bir defa konuşalım anlaşalım. Bana inanmıyor musunuz? İnan <gülüyor> İnanmayan varsa diyorum Çıksın ki gel açıksın bir kişi geçecek. <gülüyor> Şimdi bana inanmayıp da tuz gidip oturmayın. Şu anda inanmayanlara Tektif ediyorum dışarı çıkınlar. <gülüyor> Niye inanmak Bunlardan bu geliyor? Kendine ne yazık Boşuna gidiyor. Bana bir Ben de size söylüyorum. Efendim, işlemden yeni kaç türlüdür? Kaç tarafa yapalım? o araberden senin sesinden başka araçlar çıkartıyor <gülüyor> Farkler seni <istesin>. <gülüyor> senin sesin. Kullanmam için Senin yerden bulmuş birkaç yerde öyle ya Haşa malayı açık Ama açık tamam o zaten orjinal yeri koyuyor Kuşdun açık bulmuş ya. <gülüyor> Bak Böyle şeyler bir planlar yapma çıkabilir Çocuk sarhoş sesini anlıyor, sarhoş fatiyette bir şiirler okuyor, şarkılar okuyor evi içinde mübargâhsı dövenden yürümünün halife olduğu için Fak diye adamı cümle ve yapacak. O zamanın sarhoşu ile kaç kaka biliyor. Hazreti dövenden bir karşı karşıya ama that is 4 ay kuş, bir mesela tavuk kuşu, bir sürü koro, yani ayrı şekilleri ayrı basıtları ayrı renkler ayrı, ama her bir geldi bedeni bedeni toplandı, evlenenler de toplandı, evlenip bir daha 4 kat böl. İyi Afin çekilecek çek. Ya evet. daha sonra hemen gidiyoruz Bir daha evet. Allah için atıl atın, biraz uzak bana var gelin. Allah için atıl her adamınıza zeynette bir gider gel gelirken de bir günahı döktürüyor, bir cevap yavrıyor. Bu halde sahiptir. Çünkü Allah yolu, namaz yolu, cemaat yolu, fikir yolu. Şimdi bu arada araba parki söylemeyin. Başlayacağız şimdi kimi ne oldu bunlar? <gülüyor> araba parki söyleme, adam şirak al. Ondan sonra Aradaki muhakemeleri fark etmediği o yüzden ben kaçarım vallahi. Buyur. Deyo. Termelediyannız bu kıvılcımlar içinde maymun kulunda baş geleceği de kapanmayın. Anası öbürde kalmaz, babası öbürde kalmaz ya. Maymun ya. Kim bu? Rakka kanı min el nasi. İnsanlar yerde ne ne ya onun sırrını ona, onun dilini ona, onun dediğini ona, birbirine kadar bir memlekette çıkar karmeye. Bu dil bu dil, insan cehennem diline getirecek bu dil. ya! şehirler buyurur ve her bir dünya sakinler aleyhü olgila as. Neler değişiyor, neler tutuyor, yok. Ondan sonra da Adi, Adi benim ben yok. Nerede yok? Arkadaşlarla konuşuyor musun? E, on yapıştın almalıdır. Kişi şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Onun lafını kaçtı, onun lafını Allah Allah! Bu bela bir şey. Adam bir köle alacak, Hazara gitmiş, oradan köle O adamla satan adam da e, ayırını söylüyor. Ayırını söylemek lazım. Mesela galeriye kesin, araba satıyorsun, arabanın bir yerini Mesela o onu diyeceksin ki adam, adamın benim gözünü görmedi fark etmedi. Ufak tefek bir şeydi ama olsun. Kardeşim bu bir kere bunu yapıştırarsın. Geç, geç, sen sen sen yaptın, sen sen, sen, sen, sen sen ben yaptım. Demek lazım. Böyle evet. ilk ne? bir ayırı yok desen, adam olduğu gibi bir farkı. Çünkü kandırdın adamı. Bu köleyi satan Yani atılar, ben her şifre ederim. Fakat bir kusumu var, ne dolu söz O da ne yapacak? taşıdık derim? İş, iş diye, taşı. Aa, Ondan sonra bir gün durdurdu. yeni bir yatağını yüzünü yaptı. Her tarafı talep etti. Geldi, efendim. Efendisinin hanıma dedi ki, ''Senin kocam benim, ben böyle de ses şey dedi. Üzerine çare yaptı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne Yağmur dedi, ben dedim bu işleri iyi midir dedi Sen dedi, ustu al, geçer okurken dedi Ondan sonra tam ensesinden. Aşağı kardımdan birkaç tüy alman lazım dedi. Ben ona okum bir sinir yaparım dedi. Ondan sonra o sana aşırı olduk, <gülüyor> daha çok seviyorum. Kardımdan bayıl işler yaptım. Baklar hocam beni sevse Tamam dedi, senin ne yaptın nerede geldi dedi. Sonraki kocam dedi ki, Yağmur dedim, senin mı? Dedi, dost kutu dedi Seni de özüme ama e, Onun için Bir zaman kolluyor dedi Sen buraya uyuyup yiyat dedi Ondan sonra dediğim doğru anlarsın Adam da yaptığı saat i̇şte bir saat sarp, üst karpada bu şey Uyuyun diyor ona Öyle uyuyun şey olarak yaparken Bir de bak bir kadın usturayla Kendini kafasına arkasına Kıl alacak diye geldi kadın ama Uyuyun bak beni kesin Ondan sonra, kadın ailesi geldi, aha bu bölümde, ondan sonra bir savaş çıktı, yıllarca Söz taşımak, oraya bir şey, oraya bir şey, oraya başlayıp, oraya başlayıp, işte, bir şey, ona bir şey, ona bir şey, Hiçbir ayıbı yok, bir ayıbı nevniyedir, söz taşımak. Bütün ayıbı alınmaz mı desene? İhtihancılık bunların durumu, Allah hafız eyliya. Haram yiyenler Haram yiyenler züşvet yiyenler faiz yiyenler kumar parası yiyenler haram olan vizetlerle geçinenlerin efendim ne oluyor? Bedenlerin dolmuşa düşüyor. Çünkü haram adamın insanlıktan dışarı yok. Hayır haram oldu velal oldu diye bir tarafından da insanlık var. Ama bir insan ne haram ye ye, ye. fena oylar bir yansım atlıyor. İnsanın hücumları yetkiler hangi et haramdan geçiyorsa, kırdaklanıp da büyüyorsa o et ancak cennetine yakışırıyor. Hiç cennete öyle destek lazım değil. Allah Edeceksin, i̇ktisat edeceksin, idare edeceksin, az yiyeceksin, az diyeceksin, az diyeceksin, az konuşacaksın. Haram yemeye ihtiyacın ne var? Şekar çatışmaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, çatılaya, vakitte şehrinden şehrin anlaşılacak ne ameli var? Tiddiğinden vaziyetinden bu nefreti alar mıydı? Şimdi silahlıktan mağaz geldi. Bu mağaz gelince ki bu faizinden böyle olmazsa. Ana parası kendisindir. Ana paranda bulaşma yok. Ana parası nalsın? Gerek olan faiz. Bıraksın Ama bu insan insanlar 本科的所。onu Bu katılık, katılık, katılık, Osmanlı zamanı kapı, katılık meclisesi, hüküm meclisesi. Bunların verdiği kararlarda çok büyük Mevlai'ye hesaplaşmaları var. Kavriyanet'in yani cennete yani bir katı cennete gidiyor, 2 cennete gidiyor mesela. Neden gidiyor? Yanlış karar vermiş. Yani hükümet alıyor, ya deden çiziyor, hediyeler diyorlar ona. Yahudiler de çok oldu o zaman. çok fena olarak ben de Ve de bu dediği bir daha özel oldun Keşke da bu kadar e kendini beğeniyorsun ya Ondan sonra Bu yorucu musun? Sonra ne Ramazan mı o? Ondan sonra adam da sıkılamak Ya tutamaklı sorun başında Ya Farklısı insan yani bu muhabbet yani, insan onu tutmuyorsun, bir da. Yani bir hava atmak, kendini deyemle üstü tutmak. Bunlarla dişsiz geliyorum artık. Konuşamıyor. Durun. Konuşamadığımda çok zor ya. Teknikler ne yapamaz? Kendini <gülüyor> Dilleri sakmış, öyledikleri için yok. Fenerbahçe, Ustaz, Züredin'i yapar <gülüyor> yapar. <gülüyor> Aileler, kocalar, bir de mağaz asyat yaparlar. Ama yaptıkları başka, konuştukları başka olsa, Allah onlar dillerini öyle saklı diyorlar. <gülüyor> Miraf Yeliz <gülüyor> Efendi ne ümmetinin mahizleri, katıpleri, kurta bağlı filtrek yapıcıların var ya ayıp filtrek bulup etkileyen Komşu öldü, komşu mirasında tabiye var yok. Şu yani komşu komşuda miras saklayırdı ama ölemiş öldü diyor. da alakalar olup birbirine tabi var bunlar. İşte yemek işi komşusu yerine, Şimdi, işte karar Durmaz. Yani bu arada gidiyorsun diye Bir hafta bir aşağıdan yukarıya. Ya. E ki oradan Aşk bir gelin, bir yerden bir tavaya şey yap yahu ne yapıyordu yahu? Elin içi bir geçen, topraklarına yüz daha yeni yüz daha Gürültü yaparsanız de çocuk karıştıracağız, adam rahatsız olsa Allah. O gün efendim, şey patlıyor. Eee tesisat. Adamlar şahane yakıyor. Adam rahatsız. Çıkıyor, kapıyı en çok oluyor. la Ve ama nüfusları üzerinde öğrenmenin daha aşka işkence olacağını söylemezler. Mesela bizim nafsiyat Sultan insanlar arasında hükümete devlete aşamı tamamsız yaparlar. O ihbar ediyorlar ki kaçıyor. onu ihbar ediyor. O, işte, ne <gülüyor> ya ne insanlar var ya? <gülüyor> e şimdi ama özellikle kardeşler ki, şimdi diyorlar ki, kimden şüpheleniyorsanız? Senen bir, <gülüyor> bir de. Bu sefer Mülak'ın değerli birbirinden şüpheleniyor. Bir parkaya, da, dedi, yapanlar, bir fark ayaklarına. Onun için halbar çözüyor. Adam kardeşim. Hakiki ikbarı yapanla sahte karıştırdık diyor. Onun için diyor, hiçbiri etmiyor. Ne yaparsın? Kırtlı. Doğum iş var. Belli için. Şunlar. İşleri güçleri şunlar. <gülüyor> Belmenle enerjik künetlemler Desten, beden, kokanlar. De çok fena bir şey ya. Bulun, kazan. Yine gerdiğinden yani. yani evet. Adam yanına duramazsın. Hedefini. <gülüyor> böyle de izahını buldu. Surra ne Bu derdiler epey var. Diyor ki cennet, cennet sonsuz değildir. Sonsuz diyenler diyor kaybataşak. Kaybol Şiirler kabilded, Fatıhlar aramam, başta kalan Fatıhlar herkesi şerif et. Tüm Müslümanlara ilimler, uzunluklar, yukarıda kabirlerden Allah'ın cehennemin cevabı bir yerde, Olmazsa o ilimleri, uzunlukları, onlara içirilecekler. Öyle bir şey ki cehennemdekiler oya atıldıkları vakitte, Soğuk tarafda tutulacak var, azabı. O soğukta ölenecek var ki gece de alam, dilimiz soğuklar bari bir çare yapın. Sıcak tarafı satsan soğuk tarafı için bir noal kutu var ki şey Bu mağara da mi? Bazı sütunlar gelecek. Peygamber öldürmüş e bir cami var ki kedilere varmış göbekleri sulamış şimdi onu ne yapıyor? ona cehennemleri kaptı bir bak göbek さあ özümüz gibi hareket edin. Bu İbrahim aleyhisselam öğretilen kimi isim. İbrahim aleyhisselam Allah'ın bu isimleriyle genelde çıktı. İsa aleyhisselam bu isimleri okudu. Erdoğan. O an bu işin Hazar o niyetler kere okusatıyor ondan sonra Gay reduce Tá